alet aleminde. yok hiçbir şey fayda vermez. Sur'u üflendi mi bu ayet-i celil'e? Yani ölümle başlar bu iş. Ölüm yatağına yattığın vakitte. Etibbâ yani doktorlar senin elini çekti mi? Ya sana fayda vermedi mi? O anda başlar bu iş. Ne çoluğun, ne çocuğun, ne kasan, ne kesen sana fayda verecek. Ancak kalbi selim sahibi demek ki masivayı kalpten çıkarmak kalbi Allah'a iman ile, Allah'a muhabbet ile Allah Resulüne muhabbet ile süslemekle olur. Onların muhabbetini kalbe koymakla olur. Bunun faydası vardır. Ondan kadar hiçbir faydası olmaz. Faydası olsaydı, görüyorsunuz, ehramatı, firavunların ehvalini, onlara hiç ne orduları, ne kasaları, ne keseleri fayda verdi. Her kim ki Allah ve Resulullah muhabbetini kalbine koydu, din sahibi oldu, iman tacını başına koydu, kulluk kemerini beline doladı,